Alhamdulillah Ve salatu ve selamu ala rasulullah Ve ala alihi ve sahbihi ve man wala Allahumma allimna ma yanfa'una Ve nef'i'na allahumma bima allamtana İnneke ala kulli şeyin qadir Allah'a hamd Rasulü Muhammed aleyhisselama O'nun aile ve ashabına salat ve selam ettikten sonra Yüce Rabbimizden bizlere faydalanacağımız şeyler öğretmesini bizleri öğrendiğimiz şeylerden faydalanmamızı nasip etmesini dileriz. İmam Muhammed İbni Abdül Vahhab Ennecidi Rahimahullah'ın keşf-ü şubuhat isimleri sayesinden kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Buraya, buraya kadar ki olan kısımda müellif rahimahullah henüz batıl ehlinin, şirk ehlinin şüphelerini serd etme ve bunları keşfetme, bunları izale etme, bunlara cevap verme meselesine girmeden önce Tevhidi takrir etmeyle alakalı bir mukaddime yapıyordu. Bu mukaddime de bu zamana kadar daha önceki derslerimizden de bildiğimiz kadarıyla müşriklerin de rububiyet tevhidini ikrar ediyor olduklarını, onların rububiyet tevhidini ikrar ediyor olmakla birlikte müşrik olmalarına sebep olan şeyin şirklerinin temelinin esasının, esas gerekçesinin Yüce Allah'a yakınlaşma istekleri olduğunu ve Yüce Allah'ın indinde kendilerine şefaat edecek şefaatçiler aramaları neticesinde bu putlara, bu ilahlara yalvardıklarını bu ilahların da aslında Allah Azze ve Celle'ye Allah Azze ve Celle'ye yakın onun sevdiği onun indinde bir makamı bir mevkii olan meleklerden salihlerden, velilerden, nebilerden bu şekilde Allah'a yakın kullar olduğunu beğen ettikten sonra bizlere şimdi şunu söylemeden önce yani sen eğer bütün bunları anladıysan onların da rububiyette Allah'a birlediklerini Allah'ın tek başına yaratıcı olduğunu rızık veren olduğunu, kainatın işlerini evirip çeviren olduğuna inandıklarını bildikten sonra bu bilmelerine rağmen onları müşrik yapan şeyin Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için, onun katında kendilerine şefaat edilmek için Allah'ın dışındaki aracılara ibadet ettiklerini, bu aracıların da Allah'a yakın olan kullar, meleklerden, peygamberlerden, salihlerden Allah'a yakın olan kullar olduğunu bildikten, öğrendikten sonra diye devam eden bir şart cümleti içerisinde kalmıştık. Yani bunları bunları bunları anladıktan sonra bunu da öğrendikten sonra bunu da gördükten sonra en sonunda bu şart cümlesinin bir cevabını getirip diyecek ki o zaman şunu da artık iyice öğrenmiş olursun diyecek. Bu Biz şu anda bu uzun şart cümlesinin ortasında bir yerde kalmıştık. Müellif Rahimehullah'ın Yüce Allah'ın فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا buyruğunu zikretmesinde kalmıştık. Buldunuz mu yerimizi? فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا Cin suresinde Rabbimiz buyuruyor diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ lillahi, فَلَا تَدْعُوا مَعَ Allahi, aha. Mescitler Allah'a aittir. Mescitler Allah'ındır. Öyleyse Allah ile beraber hiç kimseye dua etmeyin. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarıp yakarmayın. Ve daha genelde Allah ile beraber hiç kimseye ibadet Etmeyin, ibadetin hangi çeşidiyle, hangi neviyle olursa olsun. Bu ayeti kerimede meallahi ahaden lafzında yani Allah ile beraber hiç kimseye demek Allah'ın dışında herkes demektir. Buradaki bu nekire olan ahada ifadesi ahaden bir nehi siyakında, bir yasaklama siyakında geldiği için Arapça dil bilgisi alimlerinin söylediğine göre, belagat alimlerinin söylediğine göre bu şekilde bir yasaklamadan sonra gelen böyle nekere ifadeler umum ifade eder demişlerdi onlar. Öyleyse Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın demek yani Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın demektir. Bu hiç kimse kim olursa olsun ister bir nebi ister gönderilmiş bir peygamber ister Allah'a yakın bir melek olsun. Allah ile beraber hiç kimsenin kapsamına onlar da girerler. Yoksa muasırımız olan şirk ehlinin veyahut da şirk ameller ile şirk amellere boğulmuş bazı kimselerin bize delil getirerek bize cevap vererek sizler nasıl olur da Allah'ın dışında lat, menat, uzza gibi ağaca Taşa, kayaya, puta tapan insanlarla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalvaran Evliyaya yalvaran, yakaran Onlardan istigase eden Onlardan medet bekleyenleri Bir tutarsınız sözlerinin Bir anlamı olmadığını Bu ayetin açık delaletiyle ortaya koyduk Zira buradaki ahaden Hiç kimse ne demektir? Gerçekten hiç kimse demektir Bu hiç kimsenin içerisine Nebiler de, veliler de, salihler de girerler Onlar dışındakiler Evveliyetle değil mi? Min bab olarak bu hiç kimsenin içine girerler. Ve kâle Teâlâ ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Lahu <gülüyor> da'vetul ha'k Lahu da'vetul ha'k Hak davet sadece O'na aittir. Hak olan ibadet sadece O'na aittir. Gerçek duayı hak eden sadece O'dur. Gerçek duanın yönlendirileceği Gerçekten kendisine yalvarılmaya layık olan sadece odur. Lahu da'vetul hak. Burada da yine Arapça dil bilgisiyle alakalı bir espri var. Bunları sürekli söylüyoruz. Belki bazılarımıza bir şey ifade etmiyor ama mühim inşallah. Böyle fayda babından aklımızda kalsın. Normalde Arapça'da cümle içerisinde cümle sıralamasında sonra gelmesi gereken bir Edat cümle içindeki bir edat Sonra gelmesi gereken yerde Önce gelir Takdim edilirse buna ifade edeniyor deniyor Hasır ifade eder Yani aslında bu cümle normal sıralamaya göre Da'vetul hakki Le'hudur Da'vetul hakki le'hu müpteda Önce gelir sonra haber gelir Burada diyor ki Rabbimiz Le'hu da'vetul hak Yani ona aittir öne takdim etmiş Neyi ifade etmek için İhtisası ifade etmek için hususiyeti ifade etmek için yani bu işin, bu hak olan davetin, gerçek ibadetin, gerçek duanın sadece yüce Allah'a yapılmasını ifade etmek için. Burada lehunun takdim edilmesi bu anlamı ifade ediyor. Lehu hak haq vellezîne yed'ûne min dûnihî la yesteciyibûne bir <gülüyor> şey. Ayetin devamı bu elinizdeki nuskada yok. Vellezîne yed'ûne min dûnihî la yesteciyibûne lehum bir <gülüyor> şey onun dışında dua ettikleri onun dışında yalvardıkları, yakardıkları kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Ayetin devamından buradaki davetül haktaki davetin ne olduğunu anlıyoruz. İbadet olduğunu genel olarak zaten ibadet. Ama daha hususi olarak dua olduğunu anlıyoruz. Yalvarmak olduğunu anlıyoruz. Ayetin devamının delaletiyle. Diyor ki çünkü onun dışında dua ettikleri, onun dışında yalvardıkları Kendilerine hiçbir surette ne yapamazlar? İcabet. i̇cabet edemezler. Cevap veremezler. Dualarına karşılık yalvarmalarına icabet edemezler. Bu Allah Azze ve Celle'nin dışında kendilerine dua edilen kimselerin, dua edilen ilahların, kendilerine yalvarılan tağutların, bunlar ister veli, ister nebi, ister evliya olsun, bunların kendilerine dua edenlere icabet edemeyecekleri, onların kendilerine dua edenlerden hiçbir zararı defedemeyecekleri, onlar için hiçbir menfaati celp edemeyecekleri, hatta onları işitmelerinin bile mümkün olmayacağı. Diyelim işittiler, diyelim işittiler, işitseler bile kendilerine cevap veremeyeceği ve kıyamet gününde onların kendilerine ettikleri duayı inkar edeceği, onları reddedecekleri Rabbimiz Allah subhanehu ve teala'nın kitabında açık ve seçik bir şekilde sarahaten hiçbir şekilde tevile bir şeye gerek kalmadan beyan edilmiş bu şekilde vazih bir şekilde ortaya konulmuş hasmımız diyor ki arkadaşlar subhanallah hasmımız diyor ki yani sizin bu bizim velilere evliyaya istigase ederek onlara yalvararak işte duacı olmamızı ve bu yaptığımız için şirk olduğunu söylediğiniz ayetler var ya ya siz hiç kafanız çalışmıyor mu bize böyle söylüyorlar bu ayetler en sıradan Müslümanın bile bileceği ayetlerdir. Yani biz bu ayetleri bile bilene Allah'a şirk koşuyoruz. Demek ki buradaki anlam sizin anladığınız gibi değil. Eğer o kadar olsa ya bu ne kadar basit bir şey yani biz bu kadar mı cahiliz? Aynen böyle söylüyorlar. <gülüyor> Kitapta yazmış aynen böyle söylüyor. Diyor ki siz delil getiriyorsunuz. Ne diyorsunuz? İyak en abuduwa, İyak en Ya biz bunu her namazda söylüyoruz zaten. Bizim bunu bilmememiz mümkün mü? O yüzden demek ki buradan buradaki ayette sizin anladığınız gibi değil o. Biz de diyoruz ki biz de zaten ona şaşırıyoruz. Biz de zaten ona şaşırıyoruz. Şunun tutunduğu delile bakın ya Tutunduğu delil bu. Yani diyor bu ayetler böyle bir yerden istimbat ederek gizli çıkaracak bir şey değil ki bu sizin getirdiğiniz ayetler. Biz her gün bunları görüyoruz. Yani aramızdaki bu büyük ihtilafın, büyük husumetin çözümü, faslul hitabı. Bu kadar her gün önümüzde gördüğümüz ayetler olmamalıdır. Onlar öyle söylüyorlar. Biz de diyoruz ki, yahu buna rağmen siz böyle yapıyorsunuz. İşte bizim de şaştığımız yer zaten burası. Siz buna rağmen böyle yapıyorsunuz. Geçen çok mühim bir şey zikretti hocamız. Ben e, hocanın dersini dinlerken bazen şöyle hayıflanıyorum. Diyorum ki ya yani bu anladığımı acaba bütün arkadaşlar da anladılar mı? Yoksa arada böyle kaçıp gidiyor mu? Çok çok mühim şeyler söyleniyor yani. Ne diyorlar? İyyake bu ve iyake nestaîn'i biz de her gün söylüyoruz. Biz de her gün söylüyoruz. Öyleyse aramızdaki ihtilafı çözecek ayet bu olmamalı. Böyle söylüyorlar. Şimdi İyyake na'budu ve iyake nestaîn'le alakalı eğer bir, orada bizim bir yanlış anlamamız olsa, ne diyoruz orada? Sadece ya Rabbi sana ibadet ederiz. Sadece senden yardım dileriz. Eğer bizim söylediğimiz gibi eğer biz ayetten bir yanlış anlıyorsak ayeti. İyyake nestaîn sözü Sözünden Allah'ın dışındaki ölülere, mezarlara, türbelere veyahut da canlı olan, hay olan, hazır olan kimselere Allah'ın gücünün yetmediği konularda yalvarmaya, onlardan yardım istemeye bizim şirk dememiz eğer yanlışlık ise Biz bu ayeti burada yanlış anlamış isek Peki siz söyleyin, İy, siz iyâken estâin derken, sadece Allah'tan yardım isteriz derken Sizin sadece Allah'tan istediğiniz yardım hangisi o zaman? siz zaten adi olan basit olan dünyalık işlerinizde yardım istiyorsunuz herkesten biz de bunu caiz olduğunu söylüyoruz biz diyoruz ki Allah'ın gücünün yeteceği konularda sadece Allah'tan başkasından yardım istemek şirktir veyahut da kulların da gücünün yeteceği konularda hay olmayan hazır olmayan yani yaşay yaşamayan ve bulunduğumuz yerde hazır olmayan kimselere yalvarmak onlardan yardım istemek şirktir eğer, eğer biz hocanın sözüne geliyorum eğer biz öyle değil de şöyle deseydik bile bu sözümüzün bir vecihi olurdu. Biz deseydik ki bu ayet-i madem deniliyor ki sadece senden yardım isteriz. O zaman basit kulların gücü yeteceği şey konularda bile birisinden yardım istemeyi eğer biz şirk deseydik eğer şuradan bana suyu verir misin? Şu, şu çantayı kalemi uzatır mısın? Bu nedir bir yardım istemedir. Eğer biz deseydik ki bu da şirktir. Siz bu sözünüzde bu ayeti çiğniyorsunuz deseydik, bizim bu istilalimizde ne olurdu bir? Bülvecih olurdu. Yalnız senden isti yardım isteriz diyoruz. Bakın bu doğru diye söylemiyorum. Bu doğru değil, yanlış. Ama böyle diyen kimsenin bile bu ayetten bir neyi var? Bir dayanağı olur. Peki siz bu ayeti kerimede ki yardım isteme. Sadece Allah'a has kılınması gereken yardım isteme. Sadece senden yardım isteriz dediğimizdeki bu yardım isteme. Eğer basit caiz olan işlerdeki yardım isteme değilse, Eğer ölülerden, hazır olmayan, hay olmayan, uzaktaki kimselerden, Allah'ın dışında hiç kimsenin de gücün yetmeyeceği konularda yardım istemek de bunun kapsamına girmiyorsa. Ya o zaman sizin Allah, ya Rabbi, senden başka hiç kimseden yardım istemeyiz sözünüzde kastettiğiniz bu yardım isteme nedir? Nedir? Hiçbir vecihleri yok. Eğer bir dese ki, ...normal kuldan bile yardım istesen... ...gücün yeteceği bir konuda... ...bu şirk olurdu dese... ...evet adamın... Bir, ortada bir, ...bir şüphe var, bir ayet var yani... ...başka delillerle neyse belki bu ispat edilirdi... ...ama... ...o da bu ayetin kapsamına girmiyorsa ki girmiyor... ...bizim söylediğimiz ibadet maksadın ...ibadet gibi olan... ...hay olmayan, hazır olmayan, kadir olmayan... ...ölü olan, uzakta olan, mezarda olan kimselerden... ...Allah'tan başkasının... ...gücü yetmeyeceği konularda yardım istemek de... ...bu ayetin kapsamına girmiyorsa... Nedir bu ayetin kapsamına giren yardım isteme? Subhanallah. Yani böyle söylüyorlar. Diyorlar ki, yani aramızdaki bu büyük ihtilaf bu kadar basit şeylerle çözülmemeli. Biz de buna şaşıyoruz. Biz de buna şaşıyoruz. Rabbimiz kitabında başından sonuna kadar bu ayetlerden bahsediyor. Allah'ın dışında yalvarılan şeylerin bizi işitmeyeceği, İşitse bile bize icabet edemeyeceği, onların bizden bir kötülüğü def bizim için bir menfaat sağlayamayacağı, ya bırak bizim için bir menfaat, bir kötülüğü defesin. Eğer kendine bir hayrı olsaydı bu konuda ne olmazdı şu anda zaten toprağın altında? Olmazdı. Eğer kendine bir hayrı bir faydası olsaydı toprağın altına? Olmazdı. Ya hastalanmış ölmüş, ya araba çarpmış ölmüş, ya savaşta yaralanmış ölmüş. Yani kendisine bir fayda verememiş. Bizden kim Allah'tan başka birilerine ibadet ediyor ise, Allah'tan başka birine yalvarıyor ona dua ediyor ise, bilsin ki bunlar ölüdürler. Bunlar ölüdürler. Yani kendilerine bile bir faydaları olmamış. Eğer bizden kim sadece Allah'a yalvarıyorsa, sadece Allah'tan istiyor, sadece O'na sığınıyor, sadece O'ndan istiğaz ediyorsa bilsin ki Allah haydır. Allah haydır. Ölmez. Kimin sözü bu? Sıddık radıyallahu Allah'ın söylüyor değil mi? Adam bir tanesi Adam ömrü boyunca Allah subhanehu ve teala'nın rububiyetini takir ediyor. Ömrü boyunca. Bununla alakalı kitaplar tehlif ediyorlar. Yabancı bilim adamlarından araştırmalar naklediyorlar. Dergiler çıkartıyorlar. Bilimle, teknikle Allah subhanehu ve teala'nın büyüklüğünü, kainattaki kudretini, kainatta tek başına tasarruf sahibi olduğunu. Onun bu mucize alakalı? Belki bizim aklımıza gelmeyecek şeyler, deliller ortaya koyuyor. Serde diyor. Arılardan, böceklerden, atomdan, suyun oluşumundan bilmem neden bilmem neden. Bütün bunları takir etmede bir sıkıntı bir veis var mı bizce? Yok. Ama bütün bunları takir ettikten sonra tutuyor diyor ki ben iki defa ölüm tehlikesi geçirdim. Ölümle burun buruna geldim. Az daha ölüyordum. Ve Hamza'yı çağırdım geldi beni kurtardı. Hamza'yı çağırdım geldi beni kurtardı. Yahu sormazlar mı adamı? Yahu demezler mi? Sen madem başın sıkıştığı zaman Hamza'yı çağıracaktın. Madem Hamza gelip seni kurtaracaktı ki Hamza radıyallahu an kendini ne yapamadı? Kurtaramadı. Kendine bu anlamda bir faydası, bir hayrı olmadı. Madem sen bir başın sıkıştığı zaman Hamza'yı çağıracaktın, Allah'tan başka birisini çağıracaktın. Öyleyse Allah azze ve celle'nin kainattaki bu büyük mucizelerini, bu tasarruflu, bu tasarruf sahibi oluşunu, Rabb'liğini neden takrir ettin ki bunun ne anlamı var? Eğer bu takririn akabinde şu gelmeyecek idiyse... Evet, bakın Yüce Allah bu kadar büyüktür. Bakın Yüce Allah'ın kainattaki mutlak tasarrufu bu kadar yaygındır. Bakın Yüce Allah'ın izni iradesi olmadan bu kainatta bir yaprak kıpırdamaz. Öyleyse ne olması lazım bunun üzerine? Öyleyse, öyleyse sadece ona sığınmalıyız. Öyleyse bir hayrı, bir menfaati sadece ondan beklemeliyiz. Öyleyse şerrin defini, kötülük, kötülüklerin defini için... Sadece ona yalvarmalıyız. Çünkü mutlak tasarruf sahibi kimdir? O'dur. Bu takririn peşinden gelmesi gereken şey buydu. Ama sen bunu takrir et, bunu anlat, anlat, anlat. Böyle imanla dol rububiyet hususunda. Sonra sıkıştığın zaman onun dışında kendisine bile bir fayda veremeyecek şeylere yalvar. Seni işitmeyecek olan şeylere yalvar. Kıyamete kadar yalvarsan seni işitmeyecek olanlara yalvar. Ve kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin önünde dirilince... Senin bu yalvarmanı inkar edecek olanlara yalvar. İnkar edecek, teberriye edecek senden. Rabbimiz buyuruyor diyor ki: "Vellezine ted'un min dunihi ma yamlikun min kıtmir." <gülüyor> "Vellezine ted'un min dunihi ma yamlikun min kıtmir." Onun dışında yalvardıklarınız var ya, onun dışında dua ettiklerini telaştıklarınız var ya, bir kıtmire bile sahip değiller. Kıt bir nedir biliyor musunuz abi? Köpek köpeğin ismi değil. Yok o değil. O, o biraz daha büyük bir şey. Kıt bir nedir biliyor musun? Hurma, hurma çekirdeğini biliyor musunuz? Hurma çekirdeğinin üzerinde hurma ile çekirdek arasında bir zar var. ince bir zar. İşte bunun ismi Kıtmir. Diyor ki Allah. Vellezîne tedûne min mâ min O Allah'ın dışında yalvardıklarınız var ya bu küçük adi ince bu zarın bile bu zara bile malik sahip değiller. Bu zarar bile sahip olmayan şeye yalvarmak, ona dua etmek, ona yönelmek, bu nedir? Bu akıllı aynı ya da durur mu? Bunu yapan insan sefi olmaz mı? Oğlum, ben yer <gülüyor> an milleti İbrahim'e illa men sefiya İbrahim'in milletinden yüz çeviren ancak sefi, sefihten bir başkası mıdır? Kendi nefsini Sefih yerine koyanından bir başkası mı İbrahim'in dininden yüz çevirir? İbrahim'in dini işte bu, tevhid dinidir. Hanifliktir. Şirkten Allah'a meyletmedir. Diyor ki Rabbimiz. وَالَّذ۪ينَ تَدُعُونَ مِنْ, دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ Onun dışında dua ettikleriniz bir kıtmire bile sahip değiller. Diyor ki sonra. اِنْ تَدُعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Siz onlara dua edin. Yalvarın. Yakarsanız bile sizin duanızı yalvarmanızı işitmezler. la تَدُعُوهُمْ لَا işitmezler duanızı. Sonra diyor ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem. semi'u Hadi diyelim işittiler. Ve leu semi'u Mesteceabu lekum. Diyelim işittiler size icabet edemezler. Size karşılık veremezler. Yalvardığınız konuda size bir faydaları dokunmaz. Başka bir ayette diyor ki Rabbimiz. İnnellezine ted'ûne min dûnillâhi ibâdun emthâlukum. Allah'ın dışında yalvardıklarınız Allah'ın dışında dua ettikleriniz ibadun emsalukum, sizler gibi siz misal, siz emsal Allah'ın kullarıdır. Allah'ın dışında dua ettikleriniz sizler gibi Allah'ın kullarıdır. fedu'hum fel yestecibû lekum kuntum saadetîn. Diyor ki Rabbimiz hadi onlara dua edin bakalım. Hadi onlara dua edin bakalım. Eğer sadık iseniz hadi onlar da duanıza icabet etsin bakalım. Birinci ayette neyi nefretti Rabbimiz? Onların malik olmadığını. Neye bile? Bir kıtmire bile, o adi basit zara bile malik olmadığını. Bunda onlara dua edilmeyeceğini neyle ispat ediyor? Onların da bizler gibi bir kul olması ile. Onların da bizler gibi bir kul olması ile. Yani onlar da bizim kadar Allah'a yalvarmaya muhtaç kimseler. Allah'ın fazlına, Allah'ın kendilerine bir menfaat vermesine, Başlarındaki belayı, musibeti Allah'ın defetmesine muhtaçlar. Onlar da bizim gibi Allah subhanahu ve teala'nın bu kainattaki bütün emirlerine kevni olarak boyun eğmiş durumundalar isteyerek veya istemeyerek. Bizim gibi kullar. Buyuruyor diyor ki Rabbimiz. Ya اَيُّهَا النَّاسُ دُرْي بَمَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ Ey insanlar! Size bir misal veriliyor iyi dinleyin. Size bir misal veriliyor bakın iyi dinleyin. Mesela bu kadar açık. dem dediler Söyledim ya böyle diyorlar ya bu kadar kolay olmaz. Bu kadar açık. Diyor ki Rabbimiz bakın size bir misal veriliyor. Ya ey yuhanna şudrib mesel festemi'u le. min dûni'llâhi len yahluku zubâben ve le Allah'ın dışında yalvardıklarınız onların hepsi bir araya gelseler bir sineği dahi yaratamazlar. Misal gayet açık bir misal değil mi? Allah'ın dışında yalvardıklarınız, dua ettikleriniz, el açtıklarınız değil biri ikisi, hepsi bir araya gelseler. Bütün putlar bir araya gelseler, bir sinek yaratabilirler mi? Bütün insanlar bir araya gelse bir sinek yaratabilirler mi? Bütün peygamberler ulul azim de bir, dahil. Evliya, enbiya, hepsi bir araya gelse bir dahi yaratabilirler mi? Neden yaratamazlar? Kad Zira kendileri bunların mahluk. Eğer bir yaratmaya gücü olsalardı kendileri soldanen yaratılmış olmazlardı. Kendileri mahluk, kendileri aciz. Yok iken Allah onları yaratmış. Hali böyle olan, vası böyle olan biri nasıl başka bir şey yaratabilir? Bu başka bir şey işte o sinek kadar adi bir şey de olsa. Allah diyor ki bu ayetin devamında Ey insanlar! Size bir misal veriliyor iyi dinleyin. Allah'ın dışında o yalvardıklarınız var ya hepsi bir araya gelseler bir sineği bile yaratamazlar. Tamam yaratamazlar. Başka? Diyor ki eğer o sinek onlardan gelse bir şey alsa götürse sineğin kendilerinden aldığı o şeyi sinekten bir daha geri almaya bile güçleri yetmez. Diyor ki Bu konuda o sineğin kendisinden aldığı şeyi geri almak isteyen de zayıf kalır aciz kalır. Bu istenilen şey de aciz kalır. Bu yapılamaz. Esaftan öyle değil mi? Sinek gelse adamın elindeki yemeği alsa, onu mideye atsa yutsa emse emzimleriyle işte, neyse bu Allah'ın dışında yalvardıklarının hepsi bir araya gelseler, o sinekten kendilerinden aldığı şeyi geri alabilirler mi? Bırak yaratmak şöyle bir kenara dursun. Alamazlar. İşte madem öyleyse, eğer madem bunlarda bu kudret yoksa, yaratmaya güçleri yetmezse, malik değillerse, Rab değil abd iseler, o zaman bunlar Allah'ın dışında yalvarılmaz, Allah'ın dışında kendilerine ibadet edilmez. وَمَنْ أَضَلُّوا مِنْ مَنْ يَدْعُوا دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَج۪يبُ لَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar kendilerine icabet edemeyecek olan şeylere dua edenlerden daha sapık kim olabilir? Rabbimiz böyle buyuruyor. Şu kimseden daha sapık kim olabilir? Soru mu soruyor Allah burada? Bu soru değil. ne bu? Cevap, istikrar. Yani bundan daha sapık kimse yoktur demek bu öyle bir kimse ki Allah'ın dışında bazı şeylere yalvarıyor, dua ediyor ve o yalvardığı şeyler kıyamete kadar onlara yalvarsa kendisine ne yapamazlar? İcabet edemezler. Kıyamete kadar onlara yalvarsalar kendisine icabet edemezler. Kıyamet gününe kadar kendisine icabet edemeyecek olan şeylere, kimselere yalvarandan, yakarandan, dua edenden daha sapık, daha yolunu şaşırmış kim olabilir? Cevap kimse olamaz. Yani en sapı budur. Kul efaraeytum ma ted'un min dunillah. Diyor ki Allah. Kul efaraeytum ma ted'un min dunillah. Peki? Bu Allah'ın dışında yalvardığınız, yakardığınız şeylere bir bakmaz mısınız? Bir görmez misiniz? İn aradaniyallahu bi darrin. Hel hunnakashifatu darrih? Eğer Allah bana bir zarar vermeyi dilese. Allah'ın bana dilediği bu zararı onlar mı mani olacak? وَاِنْ اَرَادَن۪ي bir هَلْهُنَّ مُمْسِكَةُ رَحْمَةِ Eğer Allah bana bir rahmet etmeyi dilese, Allah'ın rahmetine onlar mı mani olabilecek? Bir bakın bakalım bu dua ettiğiniz, yalvardığınız şeylere. Bana Allah'tan bir hayır gelecek olsa, bu hayıra bunlar mani olabilirler mi? Olamazlar. Bana bir zarar gel gelecek olsa Allah'ın takdir ettiği. Onlar bu zararı def edebilirler mi? Edemezler. Öyleyse fayda vermek, ve zararı def etmek, elinde olandır sadece kendisine yalvarılan. Kendisine yalvarılması gereken. Bırakın onlar sizi, bana bir fayda vermeyi, kendilerine bile ne yapamazlar? Bir fayda ve zarar veremezler. Şu ayeti, kelimeyi de inşallah okuyup burayı tamamlayacağım. Buyuruyor, diyor ki Rabbimiz قُلِدُعُ الَّذ۪ينَ tüm min دُونِ Peki De ki, Allah'ın dışında zannettiğiniz kendilerinde ilahlık olduğunu zannettiğiniz, ibadete layıktırlar diye zannettiğiniz, uluhiyetten bir pay sahibidir diye zannettiğiniz, o şeylere yalvarın bakalım. Onlara dua edin bakalım. Ki onların vasıfları şunlardır. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ Onlar semavatta ve arzda, göklerde ve yerde hiçbir şeye sahip değiller. Semavatta ve göklerde ve yerde hiçbir şeye sahip değiller. Sonra ve malhum fehima min şirk. Onların bu göklerde ve yerde hiçbir ortaklıkları da yoktur. Ve malhu minhum min zahir. Allah'ın onlardan herhangi bir yardımcısı, herhangi bir destekçisi de yoktur. Üç tane şeyi nefetti etti peş peşe. Diyor ki Rabbimiz Allah'ın dışında ibadetten pay sahibi olduklarını, kendilerine ibadet edilmeye layık olduklarını zannettiğiniz kimselere yalvarın yakarım bakalım. Onlar ne göklerde ne yerde bir şey sahip değiller. Yerlerde ve göklerde bir şeyin sahibi ne? Ortak da değiller. Yerlerde ve göklerde bir şeyin, yerlerin ve göklerin sahibinin yardımcıları ve destekçileri de değiller. Sonra diyor ki Rabbimiz devamında la تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ illa limen اَذِنَلَهُ Onun katında, onun izin verdikleri dışında şefaat de hiç kimseye fayda vermez. i̇bn Kayyim Kayyım rahimahullah bu ayeti kerimeyi zikrettikten sonra diyor ki işte bu ayet şirkin temelini, şirki kökünden kazayan, kazıyan onun temelini yerle bir eden bir ayeti kerime. Zira insan aklen İnsan eğer birisinden bir şey istiyorsa Birisinden bir beklentisi varsa Birisine yönelmiş Ona dua ediyor Ondan istekte talepte bulunuyor Ondan bir menfaat elde etmeyi umuyorsa O istediği kişinin şahsın Şu dört şeyden birine sahip olması lazım Ya o istediğin şeyin sahibi olması lazım Maliki olması lazım sana verebilmesi için Eğer maliki değilse Sahibi değilse Sahibinin ortağı olması lazım ki kendi payından versin. Eğer sahibinin ortağı da değilse en azından onun yardımcısı destekçisi olması lazım ki belki orada yine söz sahibi olur verebilir. Onun yardımcısı destekçisi de değilse en azından onun katında şefaat etmeye, aracılık etmeye yetkili olması lazım ki onun katında ne yapsın sana şefaat etsin ve sana bir fayda sağlasın. Eğer birinden bir şey bekliyorsan, bir hayır bekliyorsan Mutlaka bu dört tanesinden birisine sahip olması lazım. Diyor ki İbn-i Kayyım Yüce Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede İşte bu, bu, bu dört mertebeyi en büyüğünden küçüğüne doğru. Sıralı bir şekilde hem de, Tertipli bir şekilde nefretmektedir. Diyor ki o yalvardıklarınız semavatte hiçbir şey sahibi değiller. Mülkü nefretti. Sonra sahibinin ortakları da değiller. Ortaklığı da nefretti. Sonra onun yardımcısı ve destekçisi de değiller. Bunu da nefret etti. Geriye ne kaldı? Olsa olsa madem bunlar hiçbir değil, bari onun yanında hatırı sayılır, sözü dinlenir birisidir, şefaat eder. Ne diyor Rabbimiz? Onun katında izni olmadan kimseye şefaat de fayda vermez. Allah bunu da nefret etti. İzni olmadan şefaat etmeyi de nefret etti. Öyleyse Allah'ın dışında birilerine yalvaranların, yakaranların bu yalvarma ve yakarma işinde akli olarak taluk ta edebilecekleri, tutunabilecekleri bütün gerekçeleri ne yapmış oldu bu ayet-i Ortadan kalkmış oldu. Keşke bunu anlayabilselerdi. Keşke aramızdaki ihtilafın, husumetin, çözümünün bu kadar basit olduğunu görebilselerdi. Ama Allah Subhanahu ve teala'nın kendisine nur vermediği kimsenin nuru yoktur. Diyor ki müvellit rahimahullah. Ve tehakkaktı eğer şunu da tahkik ettiysen. Hala o şart cümlesi devam ediyor arkadaşlar. Eğer bunu anladıysan, bunu öğrendiysen. Tahakkakte yani şunu da tahkik ettiysen. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katalehum. Onlarla savaştı. Onlarla kıtal etti. Neden dolayı? Li yekuned dua kulluhu lillah. Dua Yalvarma yakarma tamamıyla Allah'ın olsun diye. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve dua tamamıyla Allah'ın olsun diye onlarla savaştığını tahkik ettiysen. Başka "Ve bu kulluhu lillah." Kurban kesmenin, hayvan boğazlamanın, kan akıtmanın, can almanın sadece Allah için, sadece Allah için olsun diye onlarla savaştığını "Ve nezru kulluhu lillah." Adak adamanın sadece Allah'a olsun diye. Ve istigasetu kulluha Yardım isteme. İstigase yani medet isteme. Sadece Allah'a yapılsın. Ve cemiu anvai'l ibadeti kulluha ve ibadetin her bir çeşidiyle sadece Allah'a yapılması için onlarla savaştığını eğer takip ettiysen, tahkik ettik mi bunu? Evet tahkik ettik. Rabbimizin de emri bu zaten. Ve katiluhum hatta la takuna fitnetun ve dinu kulluhu lillah diyor ki Rabbimiz onlarla savaşın ta ki fitne ortadan kalksın ve din yalnızca Allah'ın olsun yani din yalnız Allah'ın oluncaya kadar ve fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın bu hayette ortadan kaldırılması istenen fitne hangisidir şirktir yani şirk ortadan kalkıncaya kadar yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar ve din Allah'ın oluncaya kadar. Bu ne demektir? Yani ibadet sadece Allah'a yapılıncaya kadar. Bütün ibadetler sadece Allah'a yönlendirilinceye kadar onlarla savaşın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bit tabi. Bu ayeti kerimenin işareti, delaleti, emriyle onlarla bunun için savaştı. Şirk ortadan kalksın diye ve ibadet sadece Allah'ın olsun diye. Yani dua sadece Allah yapılsın diye. Kurban kesme sadece Allah yapılsın diye. Adak sadece ona yapılsın diye Yardım isteme Medet isteme sadece ona yapılsın diye Sadece ona tevekkül edilsin diye Sadece ondan korkulsun diye Sadece en çok o sevilsin diye Sadece onun beyti tavaf edilsin diye Sadece ona karşı Ona ibadet eden saçlar Kazıtılsın diye Bunların hepsi ibadetin çeşitleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Onlarla bunlar için savaştı Bunu tahkik ettiysen <gülüyor> Sonra ve öğrendi ki, ikrarları tevhidir birlikte, onların rububiyet tevhidini ikrar etmelerinin, lâm yudukilhum fil İslam, kendilerini İslam'a sokmadığını da anladıysan, belli bunu da belledik mi? Bunu da anladık, belledik. apaçık burhanlarla, apaçık ayetlerle, rububiyet tevhidini, yani Rabbimizin yaratıcı olduğunu, rızkı veren olduğunu, kainatı idare eden olduğunu, yaşatan ve öldürenin o olduğunu ve bu konularda hiçbir ortağı olmadığını da müşriklerin ikrar ediyor olmalarına rağmen bu ikrarlarının kendilerini İslam'a sokmadığını da bildiysen o enne kastuhumu'l humul melaikata veya enbiya veya ul ulia onların melekleri enbiya'yı veya evliya'yı kastetmelerinin gerekçesinin sebebinin yeridun şefaatahum onların şefaatlerini istemek olduğunu ve takarruba ilallahi bizalik ve bununla Allah'a yakınlaşma iste, iste istekleri Allah'a yakınlaşma arzuları olduğunu da anladıysan bunu da anladık mı evet apaçık ayetlerle Allah'ın kitabındaki burhanlarla delillerle bunlar da apaçık anladık Allah'ın onların ağzından bizlere hikaye ettiği çok sarı ibarelerle bunu da anladıysan ha onların böyle yapmalarının yani meleklere, evliya'ya yönelerek onların şefaatlerini istediklerini söyleyerek, onların kendilerini Allah'a yakınlaştıracağını iddia ederek onlara yönelmelerinin Huvezî ahalle dîmâuhum ve emvâlehum onların kanlarını ve mallarını helal eden esas gerekçenin Temel meselenin de bu olduğunu anladıysan. Neden onların mallarını ve kanlarını helal eden temel şey işte onların Allah'ın dışındaki bu varlıklara yönelmeleri, bu yönelişten onların şefaatlerini umduklarını, tasrih etmeleri, onlara kendilerini Allah'a yakınlaştıracaklarını umduklarını söylemeleri işte onların mallarını, kanlarını helal helal eden. Mallarının, kanlarının Helal sayılmasında gerekçe olan esas mesele var ya, işte o da buydu. Diyor ki bunu da anladıysan, şimdi cevap geliyor. Arafta o zaman şunu öğrenmiş, şunu bilmiş olursun. Eğer bütün bu söylediklerimizi düzgün bir şekilde anladıysan, şu senin için ortaya çıkmış olur. Arafta hine izin, o vakit anlamış olursun ki, اَتَّوْح۪يدَ الَّذ۪ي دَعَتْ اِلَيْهِ الرُّسُلُ وَاَبَى عَنِ الْاِقْرَارِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ Resullerin davet ettiği tevhidin ve müşriklerin de kabul etmekten ikrar etmekten yüz çevirdikleri tevhidin ne olduğunu da bu şekilde anlamış olursun. Tekrar edelim mi şartı cevabı baştan sona? Biraz farklı. Yok farklı değil cümle çok uzun o yüzden böyle görüyor. Yani diyor ki müellif rahim ol. Şimdi sana mukaddimeler yaptık. Bu mukaddimeler sonunda müşriklerin de Allah'ı rububiyette birlediklerini öğrendiysen, Allah'ı rububiyette birlemekle beraber, Allah'ın dışında melekler, peygamberler, enbiya, evliya gibi kişilerin mezarlarına, türbelerine ibadet ettiklerini, dua ettiklerini, yalvardıklarını, yakardıklarını, bunu yaparken de gerekçelerinin Allah'ın katında kendilerine şefaat edilmek olduğunu veya kendilerinin Allah'a, yaklaşma istedikleri olduğunu anladıysan, öğrendiysen ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla savaşmasının, onların mallarının, kanlarının ve hırzlarının helal edilmesinin temel gerekçesinin de işte bu mesele olduğunu, yani Allah'ın dışında böyle kutsal melekler gibi, peygamberler gibi varlıklara yönelmeleri, dua etmeleri, ibadet etmeleri olduğunu anladıysan işte o zaman peygamberlerin çağırdığı gerçek tevhidin ne olduğunu da anlamış olursun. İşte o zaman bu müşriklerin kabul etmekten imtina ettikleri, geri durdukları gerçek tevhidin ne demek olduğunu da işte o zaman anlamış olursun. Eğer bunları, bilme, bunları bilmiyorsan, bunları anlamadıysan peygamberlerin davet ettiği gerçek tevhidin ne olduğunu anlayamazsın, bilemezsin. Müşriklerin inkar ettikleri, kabul etmekten imtina ettikleri tevhidin ne olduğunu anlayamazsın. Eğer bunu anlayamazsan ne olur? anlayamazsan onun içine girmen de mümkün olmaz. Onun aksinde vuku, bu bulduğun takdirde ondan kurtulman da mümkün olmaz. Eğer bunları anladıysan peygamberlerin davet ettiği tevhidin ne olduğunu anlamış olursun. Müşriklerin inkar ettiği, kabul etmediği tevhidin ne olduğunu anlamış olursun. Diyor ki müellif, "Wa hada't tevhid" İşte bu tevhid yani o peygamberlerin davet ettiği müşriklerin de kabul etmekten yüz çevirdiği bu tevhid huwa ma'na kavlike la ilahe illallah işte o la ilahe illallah sözünün manası olan tevhiddir. La ilahe illallah sözünün manası olan tevhiddir. İşte bu tevhid. Esas mesele bu tevhiddir. La ilaha illallahın manası olan tevhiddir. Diyor ki fe innel ilaha indahum zira onlara göre ilah kelimesi Şimdi La ilah illallah sözünde nefiy edilen bir ilah nefiy edilen ilahlık var ve Allah Azze ve Celle'ye ait olduğu söylenilen ilahlık var. Yani La ilah illallah sözünde nefin ve isbatın etrafında döndüğü mesela hangisidir? Yani. İlahlık meselesi, ilah meselesi, ilah kavramı. Eğer bu kavram düzgün zapt edilmezse, düzgün anlaşılmazsa, o zaman La ilah illallah düzgün anlaşılamaz. O zaman peygamberlerin eğer davetinin aslı olan tevhid bu ise la ilahe illallah peygamberlerin davetleri anlaşılmaz müminlerin neyi kabul etmekten imtina ettikleri anlaşılmaz la ilahe illallah tevhidinde nefi ve isbat ile etrafında dönülen bu bu, bu kelime la ilahe illallah kelimesine mevzu edilen mesele ilahlık meselesidir zira nef edilen de ilahlık isbat edilen de ilahlık nef ediliyor neyden nef ediliyor Allah'ın dışında hiç kimsenin buna hak sahibi olmadı Allah'ın dışında hiç kimsenin ilah olmadı. gerçek ilah olmadı. hak ilah olmadı. ilahın da sadece ilahlığında Allah azze ve celle'ye ait oldu biz bunu la ilahe illallah'ın iki rukunu olarak açıklıyoruz değil mi la ilahe illallah'ın kaç tane rükunu var iki tane rükunu var ne onlar nefi ve isbat yani bir şeyi kabul etmeme, ilahlığı Allah'ın dışındaki her bir şeyden nef Ve ilahlığı yalnızca Allah subhanehu ve teala için ispat etme. La ilahe illallah meselesinde nefi ve isbata konu olan mesele ilahlık meselesi. Öyleyse buradaki ilahın ne anlama geldiği anlaşılırsa, inşallah tevhidinde ne anlama geldiği anlaşılabilir. La ilahe illallah sözünün ne anlama geldiği anlaşılabilir. Diyor ki Şeyh Rahim Allah. فَاِنَّ ilaha اِنْدَهُمْ İlah kelimesi onların indinde şu anlama geliyor. Onlarla la ilahe illallah sözünü bu sözü çağrıldıklarında davet edildiklerinde ne yaptılar? Kibirlendiler, büyüklendiler, bunu kabul etmekten yüz sevirdiler. Dediler ki hatta ya bu ne kadar acayip bir şey. İlahları tek bir ilaha mı indirecek şimdi bu adam diyorlardı. Onlara, onlara göre ilah kelimesi diyor ki fakat Allah-u Onlara göre ilah kelimesi Allah-u Teala, Allah-u Teala, Allah-u Teala, Allah-u Teala, Allah-u Teala, Allah-u Teala, Allah-u Teala, Allah-u Teala, Celle katında kendisine şefaat u Teala, allah yakınlaştırmak için Teala, Allah-u Teala, Allah-u Teala, yönelilen şeyler var ya kalbin yöneldiği, teveccüh ettiği kalbin taalluk ettiği, bağlandığı şeyler var ya, işte müşrik ilah deyince bunu anlıyordu zira ilah, zira ilah bu demek zira ilah bu şekilde kendisine ibadet edilen demek, yönelilen mabut demek, onlar da bunu böyle anlıyorlardı diyor ki ister bu şeyler sevaen kâne meleken ister melek olsun av nebiyyen, ister nebi olsun Öncelikle ister vali, o şجرة, ister bir araç olsun, ister bir kabir olsun, ister bir cinni olsun. onlar ilah sözüyle ne, neyi kastediyorlardı? İşte kendisini Allah katında şefaat edecek diye, kendisini Allah'a yaklaştıracak diye, kendilerine yalvardıkları, yakardıkları, medet istedikleri, kendilerine kurban kestikleri, adak adadıkları, muhabbet sevgi besledikleri bu şeyleri kastediyorlardı. İlah deyince onların kafasında canlanan şey bu idi. Lem <gülüyor> yuridu Yoksa onlar şunu kastetmiyorlardı. Ennel ilahe huvel halikul râzikul müdebbir. <gülüyor> İlah sözüyle yaratıcıyı, rızık vericiyi, kainatın işlerini idare ediciyi kasıt etmiyorlardı. Eğer bunu kastediyor olsalardı, önceki ayetlerde geldi hatırlayın. Kendilerine La İlahe illallah denildiği zaman ne derlerdi? Eğer ilah sözüyle yaratıcı, rızık verici ve kainatın işlerini idare eden Rab kastediliyor olsaydı kendilerine La İlahe illallah deyin denildiği zaman e biz zaten bunu diyoruz derlerdi. Biz zaten buna inanıyoruz derlerdi. Onlar, onların bunlara inandıklarını biliyoruz. Bununla beraber La İlahe illallah söylemekten imtina ettiklerini de biliyoruz. Öyleyse ne olamaz? Bu ikisi aynı anlamda Olamaz. Fe innehum yâlemûne enne zâlike lillâhi vahdehu kemâ kaddemtuleke. Sana daha önceki ayet, daha önceki gelen, geçen bölümlerde izah ettiğimiz, açıkladığımız gibi, zira onlar bütün bunları sadece Allah'ın yaptığını biliyorlardı. Yani yaratmayı sadece Allah'ın yaptığını biliyorlardı. Rızkı sadece Allah'ın verdiğini biliyorlardı. Daha önce de bunlar ne yaptı burada? Geçtiği gibi. Geçtiği gibi. Diyor ki ve inma yanunun bil ila İşte onlar ilah sözüyle ancak şunu kastediyorlar. Onların ilah sözüyle kastettikleri yegane şey ma yani müşrikun fi zamanina lafzı seyyid. Yani bu şeyhin fıkı acayip subhanallah. Diyor ki zamanımızdaki müşriklerin seyyid sözüyle kastettikleri şey neyse işte müşrik ilah deyince bunu kastediyor, bunu anlıyor. Şeyhin zamanında bazı insanlar varmış demek ki. Allah'ın dışında yalvardığı, yakardığı bu şeylere seyyid adını veriyormuş. İbadeti yönlendirir şeylere seyyid adını veriyormuş. Şeyh diyor ki, yani hani şimdi bu etrafımızda müşrikler var ya, onların seyyid sözüyle kastettikleri şey neyse, işte müşrikler de ilah deyince bunu kastediyorlar. Bizim zamanımızda da var mı bunlarda? Var. Ne diyorlar? Seyda diyorlar ya. Seyda diyorlar. Aynı. Sözde aynı. Seyda diyorlar. Ve, ve Saadet diyorlar. Sadat ne işte? Seyyidin çoğulu. O zaman da diyorlarmış. Bu zaman da diyorlar. Yani bir kabir perest. Allah'ın dışında velilere, nebilere istigase eden yalvaran, bunu din, diyanet gören birisine ilahın ne olduğunu anlatmakta zorluk çekersen ona, ona de ki. Hani Seyda diyorsun ya sadat diyorsun ya. Onun hakkındaki itikadın var ya. İşte ilah bu demektir. Tamam tamına oturur üzerinde. Hatta bunların seyda dediği, sadat dediklerinde ilahlıktan fazla vasıflar var. Rablik, rububiyet vasıfları da var. <gülüyor> müşrikte müşrikte yani müşrik esas müşrikte bu, bu bu inançlar yok. O ilah deyince rızık vereni, kainatı idare edeni falan kastetmiyor. Sadece bu işler için kendisine yönelileni kastediyor. Şefaat talebiyle ve takarrub talebiyle Zamanımızdaki müşrikler Seyda derken, saadat derken Değil uluhiyeti Değil ibadetten pay sahibi olmayı Onlar bizim aldığımız Verdiğimiz nefesi bilirler Şu anda bizi görüyorlar, duyuyorlar Mübalağa diyorum gibi geliyor değil mi? Vallahi sorun böyle söylüyorlar Şu anda bizi görüyorlar mı? Diyor ki evet görüyor Duyuyorlar mı? Evet duyuyor Gece yatağında kaç defa sağına söylenip Döndüğünü kaç defa nefes aldığını bilir Onların izni olmadan yaprak düşmez. 50 defa Allah'ın beytini ziyarete git... ...bir kere onları ziyarete gitmeyle... ...denk değildir, eşit değildir. Yani... ...Allah'ın yüce adına yemin ederek... ...belki söyleyeceğim. Mekke'deki müşrike böyle söylenirse... ...filanca tağuta, filanca puta ziyarete gitmek... ...beyti ziyaretten daha eftaldi denirse... Ne yaparlardı Belki tekfir ederler. Kanını malını helal görürlerdi. Allah'ın beytine böyle bu derece tazimleri, hürmetleri vardı. Bu lafları kulaklarımızda sarayeten duyduk vallahi ya. Böyle rivayet değil yani. Öyle ortada olsan sözler değil. <gülüyor> 50 defa diyor. 50 defa. Sen hacca git gel Kabe'ye. Bir defa menzile gitmeye denk olmaz. Şimdi bu adama ilahı, ilah nedir? İlahın tarifini nasıl yapacağız? Hiç hiç zorlama. De ki seyda diyorsun ya. İşte ilah bu demek. Sen seyda sözünün altına hangi anlamı koyuyorsan işte ilah bu demek. Çünkü sıkıştığın zaman onu çağırıyorsun. Yardımı ondan istiyorsun. Değil mi? Sığınacağın zaman ona sığınıyorsun. Kalbini, yöne, kalbini yönelişi ona. Tevekkülü ona. Korkun ondan. Korkun ondan. Seyda'nın senin haline, hareketine, amellerine murakabe ettiğini, gözetlediğini bildiğin için belki günahı el uzatmaktan imtina ediyorsun. Korkun ondan. Muhabbetin ona. Allah'ın Allah ayetinde buyrulduğu gibi Allah'tan bahsedince sadece Allah'a ibadet etme ile ilgili ayetler, hadisler söylenince nefret ediyorsun. Tüylerin diken diken oluyor. Hocamız söyledi ya. Bu ayeti okudum diyor. Demin en son okuduğum ayet var ya şu dört mertebe iptal eden ayet. Sadece bu ayeti okudum diyor. Adam çıkmış demiş ki sen evliya düşmanısın. Neyden rahatsız oldun? Allah böyle diyor. Eğer tek başına vahdehu Allah anıldığı zaman adamlar rahatsız olurlar tüyler diken diken uyuz olurlar eğer Allah'ın dışında onlara ilahlarından bahsetsen otursan burada seydadan masallar anlatsan kıssalar menkıbeler anlatsan adamlar bakarsın böyle yüzlerinde gürücükler açar yüzlerinde gürücükler açar Allah anıldığı zaman sadece ibadet Allah'a yapılsın sadece Allah'a yönelilsin bundan bahsedildiğin zaman adamlar hemen rahatsız, nefret ederler ama Seyda'dan bahset. Seyda'nın kerametlerinden bahset. Ona şöyle yönelen böyle kurtuldu. Ona böyle tevekkü eden böyle yolda kalmadı. Gibi kıssalar menkıbeler anlat. Bir de bakarsın ki hepsinin yüzünde gülücükler açıyor. İşte şey diyor ya zamanımızdaki müşriklerin Seyyid dediği var ya Seyyid lafzıyla. Neyi kastediyorlarsa işte o müşrikler de ilah lafzıyla bunu kastediyorlar. Tamı tamına böyle. Fazlası var eksiğin. Yok. Fazlası var ha. Fazlası var fazlası var eksiği yok. Cidden böyle inanıyorlar. Kainatta bu adı bunların tasarruf ettiğine inanıyorlar. Ne demek kainatta tasarruf? Yani yağmur yağdırma gibi, rızıkları dağıtma gibi, nerede ne olacağına, deprem olacağına, oranın kurtul bunlara karar verme gibi konuların bile onların ellerinden çıktığına inanıyorlar. Ve hiç şey yapmayın ha. Yani aranızda tereddüt olanlar varsa, bunlar bizim mübalağımız değil. Birine sorduğunuz zaman bu söylediklerim kendi aralarında gizlice konuştukları şeyler değil. Salahaten övüne övüne söyledikleri şeyler. Subhanallah. İşte şey diyor ki zamanımızdaki müşriklerin seyyid lafzıyla kastettikleri şey işte bizim ilah dediğimiz la ilahe illallah'taki ilah bu demektir. Yani Allah yani kendisine yönelinen kalplerin kendisine teveccüh ettiği kendisine tevekkül edilen sadece kendisi umulan kendisinden korkulan, sadece ona yalvarılan, işte ilahlık bunlar. Bütün bunlar, bu saydıklarımız her bir, bunlar neyin efradı, neyin cüzleri? İbadetin cüzleri. Öyleyse ilahlık meselesi, uluhiyet, ibadetle alakalı bir mesele. İki tane kısa ayet-i kerime okuyacağım inşallah. Bunlar ile la ilahe illallah'ın içinde nefiye ve isbatak olan konu olan ilahın ilahın ve ilahlığın ne olduğu anlaşılacak. Birinci ayet-i Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'dan aktarıyor. İbrahim Aleyhisselam buyuruyor diyor ki Rabbimiz ondan aktarırken. وَاِذْ قَالَيْ برَاه۪يمُ ve وَقَوْمِهِ Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Buraya dikkat edin lütfen. Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. اِنَّنِي بَرَاءٌ مِنْ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizlerin ibadet ettiğiniz şeylerden beriyim. İllellezi fatarani. Ancak beni yoktan var eden müstesna Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Ben beni yoktan var eden, yoktan yaratan müstesna sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Fe innehu seyehdi Beni hidayet edecek olan beni doğruya ulaştıracak olan da o fec'alaha kelimeten bakiye ten fi akibihi laallehum yercun. Ve İbrahim bu sözü kendisinden sonra geleceklere onlar belki dönerler diye baki bir kelime olarak bıraktı. İbrahim Aleyhisselam. Bu sözü hangi söz? Ben beni yaratan hariç sizin ibadet ettiklerinizden beriyim sözünü. <gülüyor> Diyor ki İbrahim bu sözü kendisinden sonra gelecek olanlara Belki dönerler diye baki bir kelime olarak bıraktı. İbrahim'in bıraktığı baki kelimenin bizim şeriatımızdaki lafsı nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah. İbrahim Aleyhisselam'ın bıraktığı baki kelime, kalıcı olan bu kelime La ilahe illallah kelimesidir. İbrahim Aleyhisselam bu ayeti kerimede La ilahe illallah sözünü kendi lafızlarıyla... La ilahe illallah'ın tamı tamına karşılığı olan bir ifadeyle tabir etmektedir. La ilahe illallah. Ne diyor İbrahim? Beni yaratan müstesna. Burası la ilah illallah sözünün hangi kısmı? İllallah kısmı. Beni yaratan müstesna. Burası ispat kısmı. Beni yaratan müstesna. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Burası hangi kısım? La ilahe. Öyleyse la ilahe sözüyle nef yedilen şey nedir? Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeyler. La ilahe sözü, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her şeyden beri olmak, teberri etmek anlamındadır. İllallah hangi anlamdadır? İllel lezife tarami. Sadece beni yaratan, bundan müstesna. Öyleyse la ilahe illallah demek, İbrahim aleyhisselamın tamı tamına aynı manayı ifade ettiği şu cümlelerdeki gibi beni yaratan, bizi yaratan, yaratıcı gerçek yaratıcı müstesna Allah'ın dışındaki bütün ilahlardan Teberri etmektir, Teberri etmektir, beratını ilan etmektir, onlardan uzak olduğunu beyan etmek ifade etmektir. Sözle ve fiille. İbrahim'in bu sözünde iki tane fayda var. Çok önemli bak arkadaşlar bu bu söz öyküler. İbrahim de hani diyor ya beni yoktan var eden müstesna, ben sizin yarattıklarınızdan beriyim. İbrahim'in aleyhisselatu vesselamın Allah müstesna demek yerine beni yaratan müstesna demesi şunun içindir. Allah müstesna demek yerine beni yaratan müstesna demesi şunun içindir. Onları yaratıcının Allah olduğunu bildikleri için ibadetin de sadece o yaratıcıya Yapılması gerektiğini izam etmek için. Beni yaratan müstesna. Bütün taptıklarınızdan vereyim. Yani siz de onu sizin, sizi yaratan da olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse onun dışındaki bütün ilahlardan teberri etmeniz lazım. Bu birinci fayda. İkincisi beni yaratan müstesna sizin taptıklarınızdan vereyim sözü bir de şunu ifade eder. Sizin taptıklarınızdan vereyim diyor. Neyi istisna ediyor içinden? Yaratanı. Demek ki İbrahim'in kavmindeki müşriklerin taptıkları arasında kim de vardı? Allah. Yüce Allah da vardı. Anladınız mı arkadaşlar faydayı? Demek ki onların taptıkları ibadet ettikleri arasında Allah da vardı. Yani Allah'a da ibadet ediyorlar. Allah'ın dışında ilahlara da ibadet ediyorlardı. İbrahim onların bütün taptıklarından teberri etti. Kimi istisna etti? Yaratıcıyı Allah istisna etti. Demek ki onlar Allah'a da ibadet ediyorlardı. İbrahim Allah demek yerine beni yaratan dedi, onları yaratıcıyı ibadette birlemeye izam etmek için. Zira bu onların da kabul ettiği bir şeydi. Öyleyse İbrahim'in bıraktığı baki kelime hangisidir? La. la ilahe illallah kelimesi. İbrahim bunu ne şekilde tabir etmiş? Beni yaratan müstesna sizin tattıklarınızdan beriyim. Öyleyse la ilahe illallah ne demektir? Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden teberri etmek, uzak olmak. Birinci ayet kerime. ikinci ayet kerime. ayet Diyor ki Rabbimiz Kul ya ehlel kitabi. De ki ey kitap ehli. Te'alav ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda eşit olacak bir kelimeye gelin. Sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Bu kelimede buluşalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyanları, Yahudileri, Ehli Kitabı ve diğer sahil bütün kafirleri Davet ettiği yegane kelime hangi kelimeydi? <gülüyor> la ilahe illallah kelimesi. Bakın burada La ilahe illallah kelimesi ne şekilde tabir edilmiş? Te'alav ila kelimetin sevaim beynena ve beynekum. Ellâ ne'abude illallah. Diyor ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları çağırdı ortak kelime ne burada? Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gerçekte çağırdı ortak kelimenin meşhur olan şekli hangisidir? İlâna la ilahe illallah. La ilahe illallah. Öyleyse la ilahe illallah ne demektir? Allah'tan başka hiç kimseyi ibadet etmeyelim. İbadeti sadece Allah'a edelim. Ondan başka hiç kimseyi ibadet etmeyelim. İbadeti ondan onun dışındaki her şeyden nefret etmek sadece Allah için ispat etmek. O kelime bu kelime işte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdı kelime La ilahe illallah kelimesi. O kelime bu ayette nasıl anlatılmış? Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Öyleyse La ilahe illallah da vurgu yapılan şey nedir? Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Burada tavukkuf edelim inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estaghfiruke ve